kalbimi Bir anlık turna olsa Barikat çevriyasse Varsam bizim taksime kendi parkında utsa Kendi parkında utsa Ah şimdi İstanbul'da olmak vardı Anasını satayım Küfür püfür bir tomanın Ön tarafında Şu anda Ankara'da olmak vardı Anasını satayım Kızılay'da kafa tutmak Alayına Taksim'de bir gazı Yemek dostları hadi Direnelim demek Ver elini İzmir ver elini Adana Antakya Şu anda sokakta olmak Suratında biber gazı, sırtında polisin çok izi Dilimde yaracı, yarı tatlı bir şarkı Şu anda İstanbul'da olmak vardı. Gidince sırtımda polisin çok izi Çilekte yarı acı yarı tatlı bir şarkı Hikayenin Kadın Halinden iyi öleden Soralar. Ben Çiğdem Mater, bu hafta benim sıram. Bu hafta hikayenin kadın halini değil, hikayenin İstanbul halini konuşuyor olacağız. Didem Genç Türk sağ olsun bize direniş şarkılarından oluşan bir playlist hazırladı. Açılışı New Yorklu çapulcularla yaptık. Şimdi İstanbul'da vardı Anasını Satayım'ın uyarlamasıyla. Her gün yüzümüzü daha çok güldüren şahane videolar izliyoruz. Bu da bugün sabah izlediğimiz videolardan bir tanesiydi. Paul, Peter ve, Paul ve Mary Peter'dan No Easy Walk to Freedom'la devam ediyoruz. And brother Martin was walking with me And every step liberty Though he's fallen come a million behind Glory Hallelujah, gonna make it this time No easy walk to freedom No easy wall. pulver meridian dinedick noisy walk to freedom shim the radio had done fake plastic trees dinners the green plastic watering can for a fake cherry somewhere blind the fake plastic She bought from a rubber man Got a time for Fake plastic trees did the decradio had done all the trees of the field will clap their hands soft chance steven standing nurse. halindesiniz. Şimdi Gezi Parkı'na bağlanıyoruz. 31 Mayıs'tan beri zamanların olabildiğince bölümünü orada geçiren bir ekip var. Türkiye'li sinavacılar, sinemacılar direnişte diye bir çadır kurdular orada. Telefon hattımızda senarist Önder Çakar var. Önder merhaba. Merhaba. Ee, bize biraz anlatır mısın parkta durum ne, gece nasıl geçti, bugün nasıl? Vallahi kesim kısık, öncelikle özür diliyorum. Ee, dün akşam sakin değil. Bir e, saat dokuz sularında bir grup cinamacını ve sanatçı dostlarımızla e, asfalta indik. E, geri, buradaki güvenlik kuvvetleriyle görüşerek parkın içerisinde başbakanın ve İçişleri Bakanı'nın iddia ettiği gibi marjinal grupların olmadığını, burada içerisinde bir sürü sivil insanın e, sadece ağaç ve kentsel dönüşüme karşı çıkma gerekçesiyle bulunduklarını ve ışıl amaçlarla olduklarını masum olduklarını ve hiçbir savunma araç ve eşyelerinin bulunmadığını, bir saldırı halinde içeride büyük bir e, katliam yaşanabileceğini, uyardık. bu yüzden bu konuda kendilerimizi dile getirdik. Polis de bize e, patdan onları taciz eden e, bir takım işte sözü sataşmalar, taşatmalar olduğunu söyledi. Bunun bunun da doğru olmadığını göstermek için aslında. Bir, bir buçuk saate yakın asfaltta yüz, yüz elli, sanatçı oturduk. Ee, göstericilerden polise doğru bir taş atılmadığını, sataşma olmadığını da göstermek istedik. Öyle de oldu. Sonra emniyet müdürüyle tekrar bir e, iki sanatçı arkadaşımız, emniyet müdürü dediğime bakmayın işte buradaki görevlisini lütfen seni bilmiyorum. Tekrar görüşürdü. Ee, içeride onları tahrik eden bir şeyin olmadığını ve lütfen parka müdahale edilmemesi gerektiğini çünkü hükümet sürer, diyalog e, sürecinin de baltalanmaması gerektiğine işaret ettik. Bu hayat geçti belki de onun yoksa bu dün polisiye güçlerin de planı mıydı bilmiyorum ama Geceleyin Park'ta oldukça sakin bir ortam geçti. E, sabah yine 6.30'a kadar buradaydık. E, e, şu anda burada morallerde e, direnme hazmine gayet olumlu. Güzel bir parkta, güzel bir perşembe salağına uyandık. Peki dün akşamki yapılan açıklamaların parka etkisi nasıl oldu? Bir referandum tartışması sürüyor şimdi. Evet. Biz aslında şöyle düşünüyoruz. Burada bir Taksim Dayanışma diye bir oluşum var. Bu oluşumun içerisinde birçok e, yapılanma mevcut. Bu yapılanmaların bazıları bizim için çok önemli. Yani mimarlar odası, şeyler odası e, gibi bu konuya bilimsel Bak gerai güvendiğimiz e, meslek odaları var. Onların onların görüşmelerini de önemsiyoruz. E, dolayısıyla Taksim Dayanışma Başbakanın bu açıklamasından çok önce böyle önemli bir konunun böyle bilimsel ve sonucu net olan bir olayın yani ağaçların kesilip kesilmemesi meselesinin e, veranduma sorulamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıklamıştı zaten. Şimdi biz Taksim Dayanışma'nın bu açıklamasından sonra Başbakanın bu açıklamasını manidar buluyoruz. Yani buradaki direnişçilerin kabul edilemeyeceği, kabul etmeyeceği bilime aykırı olan bir şey söyleyerek yine olayı yoksutuyor ve sanki de bir taviz vermiş ya da bir geri adım atmış görüntüsü de veriyor kendine ama bu gerçek değil çünkü zaten bunu Taksim'de yanlış mahved ettiğini açıkladı. Şimdi ne olacak ben de bilmiyorum. Burada birçok sanatçı arkadaşımız, dostumuz gibi Burada direnmeye çalışan insan, burada direnmeye çalışan insanlara destek olmaya çalışan Türkiye'nin bir milyondaki direnişçilerin zorlunun kanamasını dahi istemiyoruz. E, bu konuda siyolu açık olmalı hükümet. Bu çocukların, bu arkadaşların, bu gençlerin taleplerini dinlemeli. E, bu bilim adamlarının, bu kültür insanlarının, bu kentle ve ülkenin geleniyle ilgili sesler, üstündükleri santral çevre sorunlarıyla ilgili Kaleplerini dinlemeli, dikkate almalı. Bu böyle giderse bu ülke yaşanmaz bir Torabya'ya dönüşecek. Ee, burası bir emlak çocukyanı değil ki, koca bir ülke. Birçok katmanı olan koca bir ülke. Yani çapulcu diyor bize, güzel bir duvar yazısı var. Ve belki çapulcuyuz yani. Çapulcuların bir şey istemine, bir, bir söz söyleme hakkı yok mu? Peki. İyi, iyi. Önder Çakar çok teşekkürler. Yalnız olmadığını biliyorum. Evet. Yanında oyuncu zaferal Göz var. Onu rica evet, edebilir miyim? Veriyorum Zafer Bey. Teşekkür ederim. Alo. Zafer Göz merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk günlerden itibaren sürekli orada vakit geçiriyorsunuz zamanınız olduğunca. Bir anlatır mısınız bu 15 gün sizin için ne ifade ediyor? Vallahi bu 15 gün Türkiye'de burada bugün arkadaşlarım öğrendiğime göre 116 farklı düşünce grubunun bir araya geldiği muhteşem bir park oldu bence. Park şimdi gerçek anlamını buldu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlar burada son derece uygar. Birbirleriyle yardımlaşan, anlaşan, konuşan, tartışan ve çok akıllı gençler grubundan oluşuyor. Interessant bir profil. Yani Çeşitli inanç gruplarına ait kendilerini farklı bir gruba gören insanlar da var. Bir siyasi kimliğe sahip olduğuna inanan devrimci ruhlu insanlar da var. Atatürkçüler var, CHP'liler var, AKP'liler var, MHP'liler var, BDP'liler var. Hiçbir partiye oy vermeyen insanlar var. 78-80 yaşında insan da var. 7 yaşında çocuk da var. Muhteşem bir park. Bence yani şu anda keşke bu parkın kaderi üzerine Muhalefet eden insanlar gelip şu parkı bir dolaşsalardı çok isterdim. En azından buradaki şu güzel havayı görselerdi. Ve bu güzelliğin daha da bundan sonrası için acaba burayı bir dünya gençliğine uluslararası bir park haline getirsek İstanbul'un kimliğine ne kadar yakışırdı düşüncelerine sahip olmaları isterdim. Peki biraz önce Önder Çakar'a da sorayım, sorum, sordum sorumu size de tekrarlayayım. Dün akşam Başbakanlık'ta yapılan bireysel tem, bireysel bir görüşme oldu. 11 kişi bireysel olarak, kişisel olarak Başbakanla bir görüşme gerçekleştirdiler. Herhangi bir temsiliyetleri yoktu. Ve bunun çıkışında AKP Sözcüsü ise Çelik bir referandum olasılığından söz etti. Gezi Parkı'na top çıkışlısının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili. Sizin bu konudaki bireysel fikriniz nedir? Şimdi... Ee, Sayın Hüseyin Çiğdemir o konuyla ilgili açıklamasını ben de dinledim. Bir referanduma gidebiliriz dedi. Ama sınırları belli olmayan bir referandum çizdi. Yani Beyoğlu bölgesinde de olur, İstanbul'da da olur dedi. Fakat buna da bu sefer Ankara, İzmir, Adana yani yurdun dört bir tarafından bu geci içine sahip çıkan insanlar tepki gösterdiler. Bizim de fikrimiz sorulsun dediler. Bugün Danıştay Başkanı'nın açıklamasını izledim öğlen. Eğer yargı zaten kesinlikle olmaz diye bir karar verirse referanduma gidilmez dedi. Çünkü yargı nihai kararını vermedi. Şu anda yürütmeyip durdurma kararı verdi. Kesin görüşünü bildirdikten sonra yargı yer eğer burası park olarak kalacaktır kararını verirse zaten ondan sonra referandum yapılmaz. Yasa dedi kesin hükümdür dedi. Fakat enteresandır. Tabii Kanadoğlu'nun bir yazısını okudum. Onda da referandum olmaz. Olsa olsa ancak bir Halkta eğilim yoklaması gibi bir şey yapılır. Çünkü referandum anayasa maddelerinin değişikliğiyle ilgili halk için yapılan e, bir oylama biçimidir diye bir açıklama yaptı. Keşke bu gezi parkını boşaltın, çıkın. Orası çok fena, feci, kirli, iğrenç yakıştırmaları yerine herkesin gözüyle gelip burayı görmesini isterdim. Ayrıca Sayın Başbakan'la görüşecek olan o gençlerden oluşan bir grup olmasını ben isterdim özellikle kızlarımızın çoğunlukta olduğu e, gençlerin kendi sözcülerini kendilerini seçip taleplerini gidip iletmeleri çok daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum peki, onun dışında yapılmış olanları iyi girişimler olarak düşünüyorum ama bir e, yani yüz yük ferahlatıcı ya da biraz daha bizim yüreğimize su serpecek açıklamalar olarak değil nihai yani havada geldi bana peki arkadan neşeli sesler geliyor park şu anda nasıl görünüyor size Bunlar şu anda karnaval yeri gibi. Yani sadece Türkiye'nin birçok yerinden değil yabancı çok insan var. Turistler var. E, yabancı gazeteciler var. Merakla gelip belgesel gibi bu e, parkını çekenler var. Röportaj yapanlar var. İnanılmaz bir yer. Yani gerçekten dünya üniversitesi gibi oldu diyebiliriz şu anda Gezi Parkı için. Peki siz orada Sinemacılar Çadırı'nda direnmeye devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. E tabi ben oyuncu olarak bu toplumda böyle bir şeyi duyarsız kalınmamasını hep düşündüm. Meseleyi sadece insanları beni destekleyenler ve bana karşı olanlar diye ayırmamak lazım. Ama burada hükümet çok büyük bir hamleyi kaçıştı. Eğer bu Gezi Parkı ruhuna biraz daha pozitif yaklaşmayı deneselerdi ve çok daha farklı bir çıkış yakalayabilirlerdi. Şimdi daha çok iş inatlaşmaya binmiş. inatlaşmayla olmaz. Çünkü eğer halkın bir bölümü ...bize oy vermiş olsa bile... ...eğer bir şeye muhalefet ediyorsa... ...o muhalefeti kamplaştırarak... düşman görerek... ...çözümlemek mümkün değil. Çünkü üzülerek görüyorum, bakıyorum halen daha... ...ya biz memleketin yönetiminde... ...acaba nerede hata yaptık? Bu toplumsal bir anlamda... ...insanlarda bir dayanışma içgüdüsü yarattı. Vitağlarımız nedir bunu görmek yerine... ...işte provokasyon var... ...o var, bu var. Allah aşkına provokasyon varsa... Olayların nasıl başladığına bakmak lazım. Olaylar nasıl başladı? Beş tane ağaca sahip çıkmaya çalışan, çevre birinci olan 50 tane üniversiteli çocuk çadır kurdular. Sabah bir anda siz o çadırda oturan çocukları sille tokat çadırdan kovdunuz. Çadırlarını yaktınız. Bunlar medyada ne kadar yayınlanmasa e, internette, sanal ortamda bir anda paylaştık. Bazı televizyon kanalları verdi. Toplumda bir inşel olmasına sebebiyetlerde Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o işin başında o işte kalkıp karar verenler, o çocukları darp edenler, oradan çıkarın diyenlerdir bu işi başlatanlar. Kimsenin bir günahı yok. Ben bile kendim o görüntülerden o kadar rahatsız oldum ki yani kendi evladıma bunu yapsalar bırakın kendi ülkemde herhangi bir yerde bir parkta yalan yabancı turiste bile bunu yapsalar vicdanı olan insanın buna karşı fiyanması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Biraz da insanların e, kendi vicdanlarını ortaya koymasıyla çıktı bu. Ve ne yazık ki çok gevecelik yapıyorum belki vaktinizi yok, aldım yok, ama Yok yok estağfurullah lütfen. İnanç üzerinden siyaset artık Türkiye'nin gençliği istemiyor. Cami üzerinden, bayrak üzerinden, inanç üzerinden siyaset. Bayrak herkesin bayrağı. Bu parkta inanılmayacak kadar çok oranda şu anda Türk bayrağı var, asıllı bayrağı var. Kadınları korumak için, kadın cinayetlerini durduracağız yazan pankartlar var, Taksim'de dayanışması var. Yani müthiş bir karnaval yeri ve herkes birbirinin görüşüne saygılı. Hayatımda ilk defa Türkiye'de en muhteşem Miraç Kandili Gecesini Gezi Parkı'nda gördüm ben. İnanan Müslümanlar namaz kıldılar. Sevgili çocukların hepsi burada saygıdan, hiç seslerini çıkarmadan onların dini görevini yerine getirmesine izin verdiler. Bu şuyla dinlediler, korudular. Cuma namazı kılındı aynı şekilde. Bu ne demek? Biz insanlar arasında artık inanç e, denen, özgür bırakılması gereken o alanın sorgulanmasına, yönlendirilmesine karşıyız demek. Türkiye'de yaşayan Alevi vatandaşların artık inanç özgürlüğüne e, bizi yönetenlerin sahip çıkması lazım. 20-25 milyon Alevi'nin yaşadığı bir memlekette artık cemevi ibadet yeridir, değildir. Bunu tartışmak bence çok gerekli. Devletin o vatandaşlarımıza ziyanetten pay vermesi lazım. İsteyen kilisesine gitsin, İsteyen, e, gitsin sinagoga, İsteyen Cem Evin'e gitsin, isteyen Cami'ye gitsin, namaz kılsın. Türkiye'deki gençlerin istediği bu. Parasız eğitim istiyor gençler. Çukta oyla konuşuyorum. Ceplerinde abonman, e, eski tabirle abonman tabii şimdi artık akbil oldu onlar. Evet. Akbil paraları diyor çocukların. Okumaya çalışıyorlar. Dar gelirli ailenin çocukları. Eğitimin parasız olmasını istiyorlar. Parasız eğitim istiyoruz diye şu anda hapse atılan üniversitedeki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Düşünce özgürlüğü yüzünden hangi düşünceye, hangi inanca sahip olursanız olun o insanların serbest bırakılmasını istiyorlar. Silibri mahkemelerinin artık bir an önce cihai varmasını istiyorlar. 14 milyon, 16 milyon eğer e, sayfalık bir iddianame varsa bu iddianamenin bitmesini beklemek şu hayalcilik olur. Oradaki insanlar en azından tutuksuz yargılansın, yurt dışında çıkma yasağı koyulsun ve böyle bir toplumun üzerinde bir basınç kalsın. Ve Güneydoğu konusunda mesela hükümetin desteklediği açılım sürecini pozitif anlamda destekleyen muhteşem bir görünüm var burada. Gerçekten. Ben inanmadım. Yani yani mesela bayağı fanatik Kürtçü çocuklarla ellerinde Türk bayraklı olan Atatürkçü çocukların yan yana oturup sohbet ettiklerini görmek. Zaten istediğimiz bu değil miydi Allah aşkına? Zafer Bey şey değil mi bir yandan da hani aslında bu kadar genç bir kuşağın bu kadar çok sesini duyma fırsatını ilk kez elde ettik belki de. Evet çünkü bir yerde nüfusunu 65-70 artık gençlere doğru dönmekte olan bir ülkede gençlerin özgürlük alanını kısıtlanmaması lazım. Gençlerin yaratıcılığının desteklenmesi lazım. İlçimde herkese fırsat eşitliği tanınması lazım. İnsanların artık çocuğunun çocuğunun dershanelerde perişan olup üniversiteleri bitirdikten sonra diplomalı işsizler durumunda kalmaması lazım. Çevremizin, doğamızın katledilmemesi lazım. Her yerleşmiş merkezleri dikmekle her yere gökdelenler yapmakla medeniyet olmaz ki. Yani İstanbul'un süreti değişti. Bir gün Paşa'dan gelirken bir baktım Dubai gibi görünüyor İstanbul. Evet. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Bu kadar bize emanet edilmiş, nice uygarlıklara, büyük kültür, büyük tarihsel hazinelere sahip olan bu kenti korumak hepimizin görevi olsa gerek diye düşünüyorum. Buradaki insanlar da emin olun o konuda son derece dikkatli çocuklar. Koca Park'ı her tarafı sabah akşam elbide de temizliyorlar. Evet, müthiş İnsanların... bir temiz müthiş bir temizlik operasyonu var sürekli bir birisi, birisi şey İnanılmaz. yazmış. Evde annem sürekli peşimden yatak topla diye koşturuyordu. Halimi evet. görse gözleri yaşarır diye. Evet, gerçekten ben mesela kendi adıma çok şey yaptım. Özür diledim gençlerden. Ya bu yeni kuşuktan hiçbir şey olmaz. Bunlar Klavye başında oturup flörtleriyle chatleşmekten başka bir işe yaramıyorlar diye düşünüyordum. Ama meğer çocuklar bir taraftan Dert çalışıp bir taraftan flörtleriyle çiftleşirken bir taraftan da dünya ve Türkiye nereye gidiyor? İnsan özgürlüklerimiz nereye gidiyor? Bunlara da bakıyorlarmış. Aferin dedim çocuklara. Zafer Göz çok teşekkürler. Sağ olun. Yanınızda Zav ee, Seyhan Kaya var yapımcı. Seyhan Kaya bir var. Evet. Veriyorum. Bir de onunla konuşalım. İyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Seyhan merhaba. Merhaba Çiğdem. S sinemacılar çadırındasın. Bir anlatsana evet. durum nasıl? Günlerdir oradasınız. Valla giderek kalabalıklaşıyor burası yani ben e, dün geceden beri buradayım 3-4 saat uyku haricinde e, sakindi ama şimdi yeniden e, akın akın insanlar gelmeye başladı e, Herkes sohbet ediyor e, bir tarafta şarkılar türküler söyleyenler var yani burası e, inanılmaz yani gör, görmek lazım bir, ee, herkes elinde torbalarla gelmeye devam ediyor mu? Yiyecek içecek çalışıyor evet, evet, mu? Abi? Evet, evet şey var e, kuyruk var şu anda müşterekler dediğimiz bir bölüm var orada bedava dağıtılmak üzere e, bir takım erzaklar ilaçlar ya da gerekli malzemeler müştereklerin ya da Taksim dayanışmanın her gün yayınladığı listeye, e, listeden istenilen talepler doğrultusunda. Ee, burada aslında şöyle bir durum var yani Gerçek bir laboratuvar gibi burası Birlikte yaşamanın nasıl olacağını e, Görebilen gözlere Anlayabilen e, Kafalara biraz Gösteriyor biraz değil Aslında gösteriyor yani, Birlikte bir arada yaşamanın dayanışmanın ne olduğunu e, O açıdan çok önemli e, Devlet büyüklerimiz Hükümet e, Bu gözlükleri çıkarıp bu, bu gözle bir baksalar Burada ee, neler olduğunu anlamaya çalışsalar, mesela aslında daha kolay çözülecek. Buradaki arkadaşlarımız, gençler, ee, kentlerin yağmalanmasını, falan edilmesini, işte küresel adı altında rant bölgelerinin e, yaratılmasına karşı çıkıyorlar. Kentlerine sahip çıkıyorlar. Ee, hani bunları düşünerek bu gözle bakabilse devlet büyüklerimiz bu inatlaşmayı terviderseler, ee, buradan. Ülke olarak çok kazançlı çıkacağız bu deneyimden, ee, ama henüz o ışığı, o şeyi göremiyoruz. Ee, diyalog yollarını açacak daha, daha cesur adımlar atmaları gerekiyor. Bu inat inatlaşmadan vazgeçmeleri gerekiyor. Yani burayı görüp yaşamak lazım, görmek lazım. Biz de sinemacılar olarak bu sürece, bu barışçılayıleme destek görüyoruz, dayanışıyoruz. Ee, ve elimizden ne gelirse diyalog yolunun kopmaması için yapmaya devam ediyoruz. Ee, böyle yani. Şunu, giderek... şun, şunu soracağım sana dün akşam siz de oradaydınız Ankara'dan evet. açıklamalar yapıldığında referandumla ilgili. Zafer evet. Algöz Önder Çakar'a da sordum. Sen ne düşünüyorsun ha. referandumla ilgili? Ya zaten genel olarak dayanışmanın içinde olmadığı bir... E, görüşme oldu onlar ya oradan çıkan kararlar bu aslında biraz tepkiyle de karşılandı aslında buradaki kitleye halka, insanlara Taksim dayanışmaya e, muhatap olarak yapılmış bir e, şey değil öneri değil, çözüm önerisi değil referandum yani sanki bir oyalama gibi algılanıyor burada yani aslına bakarsanız istek masum, hukuki ve meşru isteklerin hiçbiri şu ana kadar karşılanmadı ee, dolayısıyla hani referandum zaten hukuki olarak sorunlu. Sabah dinledim başbakan. Bile bisit dedi. Evet. Belediye kanununa dayanarak 15. madde falan derdi hatta. Ee, bunun nasıl bir sonucu olacak onu bilmiyorum. Ama şu önemli biz de sinemacılar olarak iyi ya da kötü her türlü diyalog yolunun açık tutulmasını ve bir an önce bu istenilen meşru taleplerin yerine getirilmesini Buranın bir park olarak kalmasını, gözaltıların son bulmasını ve gözaltında olanların e, serbest bırakılmasını, e, alanların halka, insanlara açılmasını gösteri yürüyüşleri için. E, bu meşru ve masum, hatta dördüncü vardı şimdi aklıma gelmiyor bir dördüncüsü. Gazın yasaklanması, ee, gaz kullanımının evet, yasaklanması. Ve sorumluların e, görevden alınması. Bunların hepsi olabilecek şeyler ama nedense... Nedense e, böyle düşünülmüyor bir inatlaşmaya geliyor mesela burada referandum ya da plebisit e, çok hani kabul görmüş ya da onaylanmış ya da hani bir çözüm olarak görünmüyor açıkçası taksim dayanışma ve e, hatta burada bir akşam dün akşam bir e, bir duyuru da yapıldı e, ama şu önemli diyalog yolunu kapatmayalım e, burada polis şiddeti olmasın bir müdahaleden hala söz ediliyor ve sürekli bir tedirginlik yaratılmaya çalışıyor. Ama burada moraller gayet iyi. İnsanlar e, hiç istenmeyen bir şey de olsa, gaz atılıp dağıtılsa bile tekrar geri geleceklerdir. Ya da bu işin peşini bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. E, umarım öyle bir şey olmaz. Öyle bir yola gitmezler. E, bu işi diyalogla yani, çözeceğiz. Yani ya, başka yolumuz yok. Birlikte yaşamak istiyorsak yani hani... Burada bir örnek de yaratıldı. Yani öyle de düşünmek lazım. Ee, devlet egemenliği değil, millet halk egemenliğinden bahsediyorsak polisin buraya saldırmaması lazım. Peki. Seyhan Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Taksim Gezi Parkı ile konuştuk sinemacılar orada geçtiğimiz hafta bir çadır kurdular. Senarist Önder Çakar, yapımcı Seyhan Kaya ve oyuncu Zafer Algöz bizimle beraberdi. Az sonra Taksim Dayanışması'ndan, Mimarlar Odası'ndan bir telefon görüşmesi yapacağız. Ama ben o sırada kısacık size Türkiye'nin en güvenilir araştırma şirketlerinden KONDA'nın geçtiğimiz 6 ve 7 Haziran günlerinde Taksim Gezi Parkı'nda 4411 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını Paylaşmak istiyorum. Olayı nasıl duydunuz sorusuna %69 sosyal medyadan, %8 internetten, %7 televizyondan cevabını vermiş. Ne talep ediyorsunuz sorusunun cevabı %34 özgürlük alanını koruma, %18 hak ihlalini önleme, %9 baskılara karşı çıkma, %9 hükümeti istifaya davet. Gezi Parkı'na niye geldiniz sorusunun cevabı %15 ağaçlar kesildiği için, %49 polis şiddetini protesto etmek için. Herhangi bir derneğe partiye kulübe üye misiniz sorusu yüzde yetmiş dokuz hiçbir dernek üyesi değil ve yüzde doksan dört bireysel olarak gelmiş. Seçimlerde oy verdiniz mi sorusuna yüzde otuz yedi hiç oy kullanmadım yüzde on sekiz oy kullanmayacağım yüzde yirmi dokuz kararsızım yüzde kırk oy verdiği vereceği bir partisi yok. Çalışıyor musunuz? Öğrenci misiniz? Sorusunun cevabı yüzde 52 çalışıyor, yüzde 37 öğrenci, yüzde 56 üniversite mezunu veya master yapmış. İlk eyleminiz mi? Sorusunun cevabı yüzde 45'inin hayattaki ilk eylemi. Ortalama yaşsa 28. Bu kondanın gezi parkında 6-7 Haziran tarihlerinde yaptığı araştırmanın sonuçları. Şimdi System of a Down'dan Down Forcet dinleyeceğiz. Müzik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 önerilerinden konuşulmaya başlanmış yani konuşmaya başlandı. Ee, biz aslında 5 Haziran'da e, bir temsili bir heyetle bir taleplerimizi ilettik yetkilimencilere. Ancak o günden bu yana bu talepler doğusunda hiçbir açıklama yapılmıyor ve hatta bu e, şeylerle ilgili görüşmeler, görüşme yapılan isimler, Refah söylemi gibi konuların hepsi hükümetin kulaklarını bize tıkayarak ortaya koyduğu konular aslında.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 Yani zaten şöyle bir şey var. Hukuki süreç sürekli hani başından beri e, ilk davayı açtık 2012 e, Nisan'da sanırım. E, pardon ya da maç şu an aklım karıştı biraz. Yani sonuçta hukuki süreç sürekli devam ediyordu zaten ve hani e, buna rağmen sürekli olarak yani hatta... E,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 yani bu artık benim kişisel şeyime dönüştü fikrim ama referandumun yani yapılamayacağını düşünüyorum. Ama Taksim Dayanışması da bu konuda bir saat 7'de bir açıklama yapacak zaten. Peki. Derya Karadar çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Tamam sağ olun. Görüşmek üzere. Taksim Dayanışması'ndan, Mimarlar Odası'ndan, Derya Karadağ ile son süreci ve Taksim Dayanışması'nın taleplerini konuştuk. Hikayenin kadın halinin de sonuna geldik. Johnny Mitchell Beddreams ile size veda ediyoruz. İyi haftalar İstanbul. I should be happy just to be alive. But we have poisoned everything. And oblivious to it all. The cell phone zombies babble. Through the shopping malls. Far from Indian skies Wales, beach and iron sand These lesions once were leaks No one knows how to shoulder the blame Or learn from past mistakes